Hayırlı günler, hayırlı sabahlar çok kıymetli Gül Efem dinleyicileri. Bir sabahın bereketi programında yine sizlerle beraberiz. Gününüz hayırlı, bereketli, huzurlu olsun diyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Programımıza her zaman olduğu gibi... Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın hadisi şerifiyle başlamak istiyoruz değerli dinleyiciler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyuruyor. İnsanlar arasına bozgunculuk ve kötülük sokmaktan sakının çünkü böyle hareket dini yok eder. İnsanlar arasına Bozgunculuk ve kötülük Sokmaktan sakının Çünkü böyle hareket Dini yok eder buyuruyor Efendiler Efendisi Sallallahu aleyhi ve sellem Bir diğer hadisi şerifte Hazreti Ammar'dan Radiyallahu an Rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam Şöyle buyurmuştur Kim Kim Dünyada iki yüzlülük yaparsa Kıyamet gününde ateşten iki dili olur Kim dünyada iki yüzlülük yaparsa Kıyamet gününde ateşten iki dili olur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Geldik bugünkü öykümüze Bugünkü öykümüzün adı Antikacı Genç adam Antika merakı sebebiyle Anadolu'nun en ücra köşelerini dolaşıyor Ve gözüne kestirdiği malları yok pahasına satın alarak yolunu buluyordu Kış kıyamet demeden Sürdürdüğü seyahatler sırasında Başına gelmeyen kalmamış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 Ev sahibi yıllar önce vefat eden eşiyle paylaştıkları odaya geçerken antik da tiftikten örülen battaniyelerin arasına gömürü verdi. Ancak bütün yorgunluğuna rağmen bir türlü uyuyamıyordu. Ertesi gün gitmeden önce ne yapıp yapıp o iskemleleri almalı, bunun için de iyi bir senaryo uydurmalıydı. Mesela hayatını kurtarmasına karşılık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 Ve rüzgarın sesiyle uyandığı zamanlar kaldığı yerden devam ediyordu. Bu arada yaşlı adamın sabah namazına kalktığını fark etmiş, hatta hayal meyal olsa bile bir şeyler parçaladığını duymuştu. Gözlerini açtığında onun kuzine üzerinde yemek pişirdiğini gördü. Ve yattığı yerden etrafına bakınırken,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 akşamki iskemleleri göremiyorum yaşlı adam odanın köşesine yığdığı iskemle parçalarından birini daha sobaya atarken iskemle dediğin dünya malı be evladım dedi biz misafirimizi üşütür müyüz? göre çok değerli olan hatta onun için kendisine iyilik yapan insana bile ihanet etmeye götürecek kadar değer verdiği bir mal bir eşya başkaları için kırılıp dökülecek ve ateşe atılabilecek kadar değersiz olabiliyor işte onun için ki Üstad Hazretleri faniyim fani olanı istemem demiş ya bakiden başka her şey Allah'tan başka her şey değer olarak hiçbir şey ama o her şeyi bulursan o her şeyin haricindeki bütün değerler hiçbir şey olur. Yine üstadın ifadesiyle onu bulan neyi kaybetmiş ki? Onu kaybeden neyi bulmuş ki? Onun için Allah'ı hakkıyla bulan, hakkıyla ona teslim olan Allah'tan gayrı hiçbir şeye değer vermeyecek. Bizim günde kırk defa en azından söylemiş olduğumuz Fatiha suresinde İyyeke na'budu ve iyyeke nesta'in diyecek. Sadece senden yardım diler, senden yardım ister. Sadece sana ibadet ederiz diyecek. Ondan gayrısına ibadet etmeyecek, el açmayacak. Bel bükmeyecek, boyun eğmeyecek, değer vermeyecek. Ama o bulunursa, O bulunması lazım geldiği şekliyle bulunursa, Anlaşılırsa, hissedilirse, idrak edilmeye çalışılırsa, Sevilirse, marifetine erilirse, muhabbetine erilirse, ulaşılırsa ama o bulunmazsa şu dünyada her şeye değer verecek her şeyin peşinden gidecek ama onun haricinde gidilen bütün değerler peşine düşülen bütün şeyler insana iyiyen mutluluk ve huzur getirmeyecek çünkü kalpler ancak Allah'ın adını Allah'ı zikirle, ibadetle tatmin olur, mutmain olur, itminana erer. Eğer insanın hayatında o yoksa, ona ibadet yoksa, onun karşısında el açıp yalvarmak dua yoksa, insan şu dünyanın sultanı dahi olsa, bu dünyada rahat yüzü görmeyecek, ruhu kalbi itminan içerisinde olmayacak ve bu dünyadan öylesine gelip geçmiş gitmiş olacak. İşte bu noktadan bizler sadece onu bilen, onu seven, ona itaat eden, onun rızası için ibadet eden, amellerini onun rızasına endeksleyen kullar olursak, dünyada Hiçbir şey bize zarar vermeyecek. Tabiri caizse bizim belimizi bükmeyecek. Çünkü o bel, onun huzurunda bükülmüştür. Onun huzurunda bel bükerseniz, onun huzurunda el açarsanız, onun huzurunda secdeye giderseniz, o başka yerlerde size el açtırmaz. Bel büktürtmez, boyun eğdirtmez. Ama... Bunu layıkı veçh ile yapmak lazım. Hayatımız itibariyle bunu tatbik etmek lazım değerli dinleyiciler. İşte insanoğlu yaratıldığı günden bu yana hiç durmak bilmez. Göçler onun değişmez alın yazısıdır. Bir tarafta anne karnından çocukluğa, çocukluktan delikanlılık ve olgunluğa derken yaşlılık ve ölüme uğrayarak up uzun bir seferdedir o daima. Doğum ve ölüm. Tulu ve grup, Viladet ve vefat. İnsanoğlunun iki müşterek kaderi, sadece iki kelime ama içerisinde ne muammalar gizli. Bu gerçekler asla ayrım yapmadan herkese geliyor. İnsanın burada kalışı bu iki kelime arasındaki ve bağlacının söylenişinden de kısa. Yağdında mı doğduğun günler Hani sen ağlardın gülerdi hep alem Ey nefsim öyle bir ömür sür ki olsun sana hande halka matem İster hissedelim ister hissetmeyelim farkında olmayalım Her varlık her an kullu men aleyha fan Rahman suresi 26. ayetin mealinde Yerin üstünde olan herkes fanidir Kullu men aleyhe fen. Yerin üstünde olan herkes fanidir Okumakta Ölüm ve zevalden hiçbir canlının Hiçbir varlığın kaçması mümkün değil Yeryüzüne ayak basan her varlık Ahiretin geri dönüşü olmayan vizesiyle de geliyor demektir. Kalbin tik takları doğumla başlamış ölüm bestesinin mırıltılarıdır diyor ölçülerde. Kriterler üstü yaşayan adam. Doğumu tadan herkes ölüme ve kıyamete doğru sürüklenmektedir. Yıkılmaya yüz tutmuş bir bina gibi, her canlı her an ölüme doğru yürümekte. Ancak burası bu up uzun yolculuğun kısa bir parçası. Bunun başlangıcı, şimdisi, sonrası ve devamı da var. İnanıyoruz ki herkes ölüm uykusundan kıyamet sabahı uyanacak. İnanıyoruz ki Herkes ölüm uykusundan Kıyamet sabahı uyanacak Mahşere doğru giderken Gözlerimizi açıp Yeniden dirilişi selamlayacak Ve ahiret inancının Tepeden tırnağa iliklerimize kadar Ruhumuza sindiğini duyacak Ve sonsuzluğu yudumlayacağız Ruhumuz her daim Ölüm ve yıkılış gürültüleriyle beraber Diriliş besteleri de dinlemekte Aslında her şey doğar ve batar Her gün bizi ısıtan ve ışıtan güneş de öyle değil midir? Her sabah bütün aydınlığıyla Dünyamızı gündüz eder Ve belli bir süre sonra o da yavaş yavaş ve sonra da hızla batışa geçer. İşte hayat da böyledir. Doğuşlardan ve batışlardan ibaret. Ama önemli olan ebedi doğuşa namzet olabilmektir. Ebedi ölümle ölmemektir. Bunun biricik yolu da aşıktan geçer diyor büyük muzdarip. Aşk ile çıkıp yola revan olanlar Ölüme ecele dost gibi bakar Asla korkmazlar Kabre gülerek girer Katiyen ürkmezler Orayı ejder ağzı Vahşet yatağı Hiçlik boğazı görmez Aksine orayı Ahbaba kavuşturan bir rahmet kapısı Nur kapısı Hak kapısı görür Tereddüt ve telaşa kapılmazlar diyor muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi Sızıntı Dergisi'nin Ağustos 1981'deki sayısında. Gerek doğu kaynaklarında gerekse batı dünyasında ölümle ilgili pek çok çalışmaya imza atılmış. Üzerine romanlar yazılmış, bu konuda ilmi incelemeler yapılmış. İslami kaynaklarda da ölüm ve kabirle ilgili epeyce bir bilgi yekunu mevcut. Görülmektedir ki onun hakkında ne kadar konuşsak az. Çünkü bize göre ölüm, insanoğlu için çok önemli bir dönemin başlangıcı. Ölüm ve kabir hakkında konuşmalı, onu düşünmeli, ibret almalı, ...ve onu hiçbir zaman gündemden çıkarmamalıyız. Çıkarmamalıyız, ...ta ki hayatımızı, ...onun bizden istedikleri doğrultusunda yönlendirebilelim, ...ve ideal bir insan olabilelim. Çünkü, ...ideal bir insan olabilmek, ...hayatı ve ölümü, ...bütün yönleriyle anlamaya bağlıdır. İdeal insan, ölümlü dünyadan kurtularak ölümsüzlüğe erişip cennetlere ulaşmak isteyecektir. Bunun yolu da Kur'an'a sarılmaktan geçer. Çünkü Kur'anımız bize ölümsüzlük vaat ediyor. İslam tarihinin muhteşem simalarının hayatlarını incelediğimizde onların ölüm hakikatinden bilim şaşmadan Hayatlarını hep o yörüngede geçirdiklerini görüyoruz. Onu hiçbir zaman unutmamışlar. Hep gündemde, hep taze ve canlı tutmuşlar. Ki böylelikle çok ince, çok hassas bir kulluk sergilemişler. Hayatlarını hep öbür alemdeki hesaba, mizana, sırata, mahşere göre dizayn etmişler. Onlardaki bu inceliği görünce insan böyle nasıl olduğu belirsiz bir şekilde gidiverenler adına gerçekten üzülüyor. Ah! Keşke hepimiz bilseydik ölümün bir insan için ne kadar önemli olduğunu. Ah! Keşke unutmasaydık bizim için bir yönüyle çok acı bir gerçek olduğunu. Ah! Hiçbir zaman onu unutmasaydık ve hayatımızı onun bizden istediklerini yaşama istikametinde geçirebilseydik, geçirseydik de öbür tarafa pırıl pırıl gitseydik, tıpkı masum yavrular gibi ne güzel olurdu. Değerli dinleyiciler, ölümü, ölüm hakikatini idrak etmek çok önemli. Bir arkadaşla sohbet etmekteyiz, bir hususu naklederken bir olayı anlatırken o olayın içerisindeki insanların diliyle Aman hocam bana dediler ki bunu kimse duymasın ha deyince aklıma şöyle bir mesele geldi. Yahu bunu Ahmet'in, Mehmet'in, Hasan'ın, Hüseyin'in duyması çok önemli mi? Hani bu meselenin bazı şahıslar ve insanlar tarafından duyulmasından korkanlar, endişe edenler hangi mantıkla böyle bir yola girmişler ki? İnsanlar bilse de bilmese de Allah biliyor ya bir yanlışı, bir kötülüğü, bir seyyiyeyi bir günahı, Diyelim ki bir yolsuzluğu, bir hırsızlığı, Bir yalanı, Bir iftirayı, insanlar bilse de bilmese de Allah biliyor ya, Demek ki bunu yapan, Bunun yapılmasına müsaade eden, fırsat veren insan veya insanlar, Allah'ın bilmesinden korkmuyorlar da, İnsanların bilmesinden korkuyor, endişe ediyorlar. O zaman şöyle bir acı bir tablo çıkıyor. Anlı secdeli de olsa, vasfı kimliği kim olursa olsun, demek ki bu insan veya insanlar, Allah'tan veya Allah'ın bilmesinden korkmuyorlar da, şahısların veya şahıslardan müteşekkil olan cemiyetin bilmesinden korkuyorlar o zaman bu insanlar Allah'tan değil insanlardan korkuyorlar tablosu ortaya çıkıyor onun için değerli dinleyiciler bir hareketi yaparken bir meselenin içerisindeyken bir söz söylerken bir faaliyeti veya fiiliyatı icra ederken insanların ...bilmesinden, görmesinden, şahit olmasından korkuyorsanız... ...siz bütün her şeyin Allah tarafından görüldüğünün, bilindiğinin, gözetildiğinin ufkuna çıkarak, şuuruna vararak... ...Allah'ın da gördüğünü, hani biz ihsan şuuru diyoruz ya, biz onu görmesek bile o bizi görüyor ya... ...her an Allah her şeyi görüyor, her şeyi biliyor... Her şeyi kayd altına alıyor ya. O zaman insanların bilmesinden korktuğumuz bazı olayların Allah tarafından bilinmediğini mi zannediyoruz? Bilindiğini zannediyorsak niçin Allah karşısında tir tir titremiyoruz? Niçin korkmuyoruz? Korkmuyoruz da aman insanlar şunu görmesin, bilmesin farkına varmasınlar diye endişe içerisinde bazı meselelerin ketmedilmesi, örtülmesi insanı bu noktaya sevk ediyor. Ama şu fani dünyada kim ve kim olursa olsun, kimlerse yapılan ve yaptıkları şeyleri gizleseler de, örtmeye çalışsalar da, bazı meseleleri kapatmaya çalışsalar da, Yarın Allah'ın huzurunda o huzuru ilahide her şey ayan beyan ortaya açılacak. Ve burada o yapılan yapılmakta olan hadiseleri örten insanların yüzlerinin orada simsiyah olduğunu hepimiz müşahede edeceğiz. Onun için gerek ferdi hayatımızda gerek ailevi hayatımızda. Gerekse millet ve cemiyet yaşantımızda yaptığımız şeyin Allah tarafından görüldüğü şuuruna varma. Ölümden sonraki hayata hazırlanma adına çok önemli bir rükün olsa gerektir. Evet yaptığımız her şey Allah tarafından görülüyor. Başkaları görmese bile biliniyor başkaları bilmese bile kaydediliyor başka yerlerde kayıt edilmese bile ve bir gün hesaba çekileceğiz, burada hesabını vermesek, veremesek bile. İşte ölüm bütün canlıların müşterek kaderidir dedik. Ölüm bir inkıta, ayrılık, tebedülü hal, bir dardan diğer bir dara, bir yerden diğer bir yere intikaldır. Kur'an'ımız bize ölümü haber verdiği gibi, ölümle beraber bir ebedi dirilişin de müjdesini verir. Dünyadan ayrılıp, ahirete yöneliştir ölüm. Yüce Yaratıcı bunu bütün varlıklara yazmış. Hiçbirini de bundan istisna bırakmamıştır. Hatta ölümü seçkin kulları olan peygamberlerine, Asfiyalar asfiyası Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de tattırmıştır. Bu bağlamda da Zümer suresi 30 ve 31. ayetin mealinde hiç şüphe yok ki sen de öleceksin onlar da ölecekler. Sonra da büyük duruşmanın buluşmanın olacağı kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda birbirinizle davalaşacaksınız. Senden önce hiçbir insana dünyada ebedi hayat nasip etmedik. Sanki sen ölsen onlar ebedi mi kalacaklar? Enbiya suresi 34. ayetin mealinde denildiği gibi Ali İmran suresi 185. ayette de her can ölümü tadacaktır. Biz sizi sınamak için gah şerle gah hayırla imtihan ederiz. Sonunda bizim huzurumuza getirileceksiniz. Muhammed sadece resuldur, elçidir. Nitekim ondan önce de nice Resuller gelip geçmiştir. Ali İmran suresinin 144. ayetinde ifade edildiği gibi. Aslında birçok yönleriyle ölüm güzeldir. Ancak o hayatını düşünerek, inanarak, İnandığını yaşayarak sürdülenler için çok mutlu ve arzu edilebilecek kadar sevimli bir akibettir. Mevlana Hazretleri ölüme vuslat demiş, şebi aruz demiş. Hani sevgiliyle buluşma manasında Rab'be kavuşma diye kabul edilmiş ölüm. Aslında birçok yönleriyle ölüm güzeldir. Ancak o hayatını düşünerek, inanarak, inandığını yaşayarak sürdürenler için çok mutlu ve arzu edilebilecek kadar sevimli bir akibettir. Şimdi siz diyelim ki, Türkiye'nin en değerli, en güzel yerinden bir örnek veriyorum değerli dinleyiciler. Çok geniş mi geniş bir daire aldınız? Bağlı, bahçeli... Çok lüks her şey içinde olan. Sonrasında içinde her şey var. Eşyasıyla, mobilyasıyla, perdesiyle mutfağıyla ne bileyim her şeyle. Orada sizi memnun edecek, mutlu edecek. Her şey var. Ve bir haber geldi. Dediler ki buradaki evin her şeyle hazır. Sadece Gelip içinde kalacak insanı beklemekte. Artık gelebilirsin. Ve bir de çok sevdiğiniz. Eğer bu bir bayansa bayan. Bir büyük zatsa büyük zat. Kimse bir arkadaşınıza arkadaş neyse. Ve dediler ki o evin içerisinde o sevdiğiniz de var. Sizi bekliyor. Şimdi siz. O her şeyiyle mükemmel olan o eve, içindeki eşyaların donatılmış olduğu, en kıymetli, en güzel, en lüks eşyaların olduğu ve en sevdiğiniz insanın içinde bulunduğu o eve gitmekten imtina eder misiniz? Çekinir misiniz? Gitmek ister misiniz, istemez misiniz? İşte ölüm bizim için bir geçiş kapısı. Ahiret hayatına gitme adına bir gümrük mesabesinde ölümün ötesinde cennet var değerli dinleyiciler. Ölümün ötesinde bütün peygamberler var aleyhimü Allah'ın cemali var Celle Celaluhu. Ölümün ötesinde sizin memnun olacağınız, tatmin olacağınız, huzur bulacağınız her şey var. Ve sizi rahatsız edecek, huzursuz edecek hiçbir şey yok. Şimdi buna katıyen inanan bir insan, Ölüme gitmek için iştiyak ile koşarak mı gider, Yoksa dünyada kalmak için, Dünyaya sarılırcasına ölümü istemez mi? Öncelikle bunu bir yerli yerine koymak lazım. İşte onun için Mevlana Hazretleri Sebe-i Aruz demiş Vuslat. Rab'be kavuşmak. Eğer bütün sevgilerin ve sevgililerin yaratıcısı, haliki, sahibi, maliki olan Allah'a Celle Celaluhu kavuşmak var ise, o da ancak ölümden sonra olacak ise, o zaman Bizler ölüme değil ağlayarak gülerek gitmemiz iktiza etmez mi? Evet. Aslında birçok yönleriyle ölüm güzeldir dedik. Ancak o hayatını düşünerek, inanarak, inandığını yaşayarak sürdürenler için çok mutlu ve arzu edilebilecek kadar sevimli bir akibettir. Fakat hayatını cismaniyete bağlı geçirenler için hiç de özlenecek bir şey olmadığı aşikardır. Aksine o, böyleleri için fevkalade sıkıcı, tatsız ve gerçekten de acı bir sondur. İnsan hedefini tayin edip, Allah'ın rızası istikametinde yürümesini biliyorsa, gerisi bir anlamda önemli değildir. Ve yine muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin yüksek gaye hayallere dilbeste olmuş Seviyeli gönüller için hedefin manasını kucakladıktan sonra zahmet, meşakkat ve ölümün ne önemi olur ki? demiş. Ölüm mümin için bir girdap, bir hiçlik, bir çukur, bir kara delik değil. Aksine o sevgililer diyarına yolculuktur. Ölüme ...hazırlanmak zorundayız değerli dinleyiciler. Bunun için de onu yakından tanımamız gerekmektedir. Bu yüzden de... ...Kur'an-ı Kerim'de... ...Hadis-i Şeriflerde... ...Selefi Salihinin... ...kıymetli eserlerinde... ...ve bilhassa... ...varlık, hayat ve ölüm gibi... ...öteden beri insanoğlunun... ...en mühim meseleleri sayılan... ...mefhumların anlaşılmasını sağlayan... ...ve bunlara yararlı izahlar getiren... Böylelikle en onulmaz dertlere derman bulan, günümüz insanına çok şeyler söyleyen Risale-i Nur Külliyatı ve Pırlantalar serisinde onu takip etmemiz gerekmektedir. Büyük muzdariplerin diriltici solukları altında, ölümsüzlüğe ermek ve sonsuzluk düşüncesini ruhumuza iyice sindirmek, oradan ölümsüzlük şemasına ulaşmak, Oradan, Ölümsüzlük semasına ulaşmak, Her dem taze, Daima canlı kalabilmek, Her zamanki biricik duamız olmalıdır. Bunu da, Hayatı ve ölümü yaratan, Yüce kudretten niyaz ediyoruz. Bunu bir daha ifade ediyorum, Değerli dinleyiciler, Büyük muzdariplerin, Diriltici solukları altında, Ölümsüzlüğe ermek, ve sonsuzluk düşüncesini ruhumuza iyice sindirmek, oradan ölümsüzlük semasına ulaşmak, her dem taze, daima canlı kalabilmek, her zamanki biricik duamız olmalıdır. Hem fiili, hem kavli duamız. Bunu da hayatı ve ölümü yaratan, yüce kudretten niyaz ediyoruz. Rabbim, bu hususlardan bizi mahrum eylemesin diyoruz. Kısa bir aradan sonra aile ilmi hali bölümünde yine sizlerle beraber olacağız değerli dinleyiciler. Gönlümü fetheden sultanım canım. Boş dur emekler, gönlümü fetheden sultanım canım, seni el atmayayım can, boş dur gönlümü fetheden sultanım canım, gönlümü fethed. Aile İlmi hali bölümüne Bugünkü Aile İlmi hali bölümünde Hanım Ev işlerini yapmaya Mecbur değil mi Diye bir husus var Beyin Ailenin geçimi için Çalışıp Çabalaması Nasıl Nafile ibadet kutsiyetine Yüceliyorsa Hanımın Ev işlerinde çalışıp Çabalaması Yemek pişirip Çoluk çocuk hizmetinde Yorulması da Aynı şekilde ona Nafile ibadet kutsiyetinde Sevap kazandırmaktadır Çokları tarafından Yanlış anlaşılan bir konu şöyle sorulmaktadır. Hanım ev işlerini yapmaya mecbur değil midir? Bu söylentilerin mahiyeti nedir? Böyle bir tereddüde düşenler, şu mealdeki hadisi şerifi öne sürmüşlerdir. Efendimize gelen bir hanım, benim malım olmadığından sadaka verip de sevap kazanamıyorum diyerek, üzüntüsünü ifade etmiş. Efendimiz de üzülen hanımefendiye senin evinde beyine hizmetin sadakadır. Üzülme buyurmuş. Bundan hareketle bazı alimler hanımın ev işlerinde hizmet etmesi sadakadır. Sadaka da verilirse sevap olur, verilmezse günaha girilmez. Öyleyse hanım da evde hizmet ederse sevap olur, etmezse günaha girmez şeklinde yorum yapmış, hanımın evde hizmetinin zorunlu olmadığını ileri sürmüşlerdir. Şafii ve Hanefi görüşleri de bu konuda şöyle ifade edilmiştir. Nikah, kadından nesil yetiştirmek için istifade helalliği getirir, ev işlerinde çalışma mecburiyeti getirmez. Ancak gerek toplumlarda yaşanan örfe göre, gerekse diğer dini delillere bakıldığında durum netleşmekte, hanımın ev işlerinde çalışması en azından diyaneten görevi olduğu hükmüne varılabilmektedir. Nitekim Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma validemizin, Aile hayatlarına ait nasihatlarda bulunan Efendimiz Kızım sen ev hizmetlerini yap Ali de dış hizmetleri görsün Şeklinde tavsiyelerde bulunmuştur Bu yüzden Fatıma validemizin Evde el değirmeni çevirmekten Eli nasırlaşmış Hamur yoğurmak için Küplerle su getirmekten de Omuzlarında berelenmeler Meydana gelmiştir Hatta yardım edecek bir hizmetçi tahsisi için kendisine yapılan müracaata Efendimiz ''Kızım henüz Suffa ashabının yemek ihtiyaçlarını karşılayamadım ki sana bir hizmetçi tahsis edeyim'' diyerek üzüntülü cevap vermek zorunda kalmıştır. Şimdi bu 20. asırda maalesef değişmiş. Bazı idareciler kendi ihtiyaçlarını karşılamaktan, kendi lükslerinin duygularını tatmin etmekten, fakirin fukaranın imdadına yetişmekten aciz hale gelmişlerdir maalesef. Bundan da Fatıma validemizin ev işlerini bizzat kendisi gördüğü anlaşılmış, hanımların ev işlerinde çalışmaları görevleri olduğu hükmü çıkarılmıştır. Nitekim bir gün Hazreti Ebu Bekir'in kızı radıyallahu Hazreti Esma'yı ev işlerinde çalışırken başı üzerinde yükle taşıdığını gören efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü çalışmayı yasaklamamış, hanımların böyle ev işleri yapmaları caiz değildir dememiş ama bu hizmetlerin sevabından söz etmiştir. Alimlerin çoğunluğu Hanımların ev işlerini yapmaları hukuken olmasa bile Diyaneten görevleridir hükmünü vermişlerdir. Anlaşılan odur ki İslam hukukuyla hükmeden bir hakim Ev işlerini yapmayan hanıma nasihatta bulunup Ceza vermese de ahirette Rabbimiz Diyaneten hanımın bu ihmalini sorar. Bey evin dış işlerinde çırpınırken sen evin iç işlerinde neden aynı gayreti göstermedin şeklinde soruya muhatap olurlar. Beyin ailenin maişeti için çalışıp çabalaması nasıl nafile ibadet kutsiyetine yüceliyorsa, hanımın ev işlerinde çalışıp çabalaması, yemek pişirip çocuk çocuk hizmetinde yorulması da aynı şekilde ona nafile ibadet kutsiyetinde sevap kazandırmaktadır. Bundan dolayı bazı alimler erkeğin asli görevine bir de sevap getiren yardımcılık görevi ilave ederek derler ki, beyin dış işlerinde çalışması farz olan asli görevidir, ev işlerinde hanıma destek vermesi sünnet olan yardımcılık görevidir. Gerçekten de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ev işlerini tümüyle üzerine almamış ama tümüyle de hanımlara yüklememiş, Bulduğu fırsatlarda bizzat evde yardımcılık yapmış, bu türlü hizmetleriyle de ümmetine sünnet olan örnek sürmüştür. Demek ki beylerin asli görevleri her ne kadar dış işlerini sürdürmek ise de evde hanımlara yardımcılık görevleri de sünnet olarak mevcuttur. Bunun için hayat müşterektir demiştir. Bir diğer husus değerli dinleyiciler, kadın çocuğuna bakmaya mecbur değil mi? Kadının çocuğuna bakması dini mecburiyettir, kanuni değildir. Şayet çocuk başkasından süt almıyor yahut da beyin durumu başkasını tutmaya müsait olmuyorsa, o zaman hanımın dini mecburiyetine kanuni mecburiyet de eklenir. Her iki cihetten de çocuğuna bakmaya mecbur ve mükellef olur. Evet, bir soruda geçenlerde bir gazetede bir hanımın yazısı çıktı İslamiyet'in kadınları koruduğunu ifade eden hanımefendi şöyle diyordu bir kadın çocuğunu doğurduktan sonra işi biter kadın çocuğa bakıp beslemek mecburiyetinde değildir bundan sonrası beyine aittir İslam kadına böyle hak tanımıştır bu ifade doğru mu şayet doğru ise ana sütünden başka bir şeyle beslenemeyen bu çocuğa baba nasıl bakacaktır ''Çocuğu doğuran ananın hiç mi mecburiyeti ve sorumluluğu yoktur?'' demiş. Verilen cevapta da fıkıh açısından genişçe izahı şöyledir. Hanım, doğurduğu çocuğa bakmaya diyaneten mecburdur, kanunen değil. Okuduğu yazının demek istediği de bu olsa gerektir. Yani bey, dini mahkemeye başvursa da, hanım çocuğa bakmıyor dese,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 Hanım ben senin çocuğuna Diyaneten bakmaya mecburum Kanunen değil Öyleyse bakım ücreti isterim diyemez Böyle bir hak talebinde de bulunamaz Çünkü çocuk Ana baba arasında ortaktır Mecburiyet halinde hanım da mükelleftir Hanımların en bahtiyarı Cennet hanımlarının En ileri geleni Olan Fatıma validemizdir İşte bu Fatıma validemize Evlendiği günü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk nasihatı şudur. Kızım sen ev içi işle meşgul olacaksın, beyin Ali de ev dışı işle meşgul olacaktır. Nitekim cennet hanımlarının önderi Fatıma validemiz ev işlerini bizzat kendisi yapmış, yavruları Hasan'la Hüseyin'i de yine bizzat kendileri besleyip büyütmüştür. Ne var ki bu bakım diyaneten vazife olmuş, hukuken vazife olmamıştır. Diyaneten vazife oluş da zaten kafi gelmiş, başka müeyyideye hacet kalmamıştır. Nitekim hanımın ev işlerini yapması da yine diyaneten vazifedir, kanunen değil. Hanım bu noktaya dayanarak ev işlerinin dünyevi mecburiyeti yoktur diye ifa etmese, bey de hanıma bakma mecburiyetindeki cömertliğini terk edip işi cimriliğe dökebilir. Mutfağa getireceği yiyeceklerden katık cinsini ihmal eder, sadece ekmekle iktifa edebilir. Hanımının bu hareketine karşılık da beye böyle bir hak doğmuş olur. Demek ki İslam'da bir tarafa aşırı hürriyet verip diğer tarafı ona mahkum etmek yoktur. Her iki taraf da fıtri yapısına, yaratılış özelliğine, durumuna göre mükellef tutulmuştur. Biri bir vazifede ihmale gidecek olursa karşılığında bir başka haktan mahrum olabilir. Bu gibi ihmaller beyin ev işlerini yaptıracak birini tutmaya kuvvetinin var olup olmamasıyla alakalıdır. Kudret varsa ihtimaller nazara alınmaz, yapacak birini tutabilir ama buna imkanı yoksa hanım için şifahi olan vazife resmiyete meyleder, mecburi mükellefiyet halini alır. Aksi halde karşılığında katıksız bakıma layık olmak gibi haller doğar. Nimetül İslam'a Bakılabilir demiş. Evet. Burada bir latifeyle mevzumuzu kapatalım. Ev hizmetlerini görmek istemeyen hanıma kocasının şakası diye bir bölüm var. Gariptir ki İslam'la fiilen ilgisi bulunmayanlar, İslam hakkında söz söylüyor, atıp tutuyorlar, hükümler veriyorlar. Nitekim bunların bir iddiaları da İslam'ın kadınlara ...haklarını vermediği, erkeklerin kölesi gibi kullandığıdır. Böyle iddialardan etkilenmiş olan bir hoca, camideki vaazında demiş ki, ...İslam kadına öylesine geniş haklar vermiş ki, bir hanım dilerse, evinde beynin çamaşırını yıkamaz, yemeğini pişirmez, ev temizliğine bakmaz. Bey bunları yapması için hanıma ısrar da bulunamaz. Hanımefendinin biri de bu bilgiden son derece memnun olmuş. Akşam eve gelince beyine fikrini söylemiş. Efendi demiş. İslam bana haklar tanımış. Ben bu haklarımı kullanmak istiyorum. Yarından itibaren ne çamaşır yıkama ne de yemek yapmak var. Madem İslam bu hakkı tanımış. Ben de tanınan bu hakkı kullanmak istiyorum. Bey bakmış ki itiraz mümkün değil. Gerçekten de hanımın bu işleri yapması diyaneten vazifesidir hukuken değil. Yani kadıya gidilse... Bunları yapması için sadece nasihat eder ama ceza veremez. Çünkü bunlar hukuki mecburiyet değildir. Bey düşünmeye başlar. O da karşı teklifini yapar. Der ki hanımefendi madem öyle bu hizmetleri yapmamaya hakkım var. Bu hakkını kullanmak istiyorsun. Şu orta odayı boşalt. Orası bana lazım olacak. Ne için lazım olacak demiş hanımın. Sen İslam'ın sana tanıdığı hakkı kullanmak istiyorsun. Ben de bana tanıdığı hakkı kullanmayı düşünüyor. İkinci bir hanım nikahlayarak o odaya getirmek istiyorum. Senin yapmadığın hizmetleri o hanım yapsın. Hanımefendi bakmış ki işler sarpa sarıyor. Hemen zekasını kullanmış. Yahu efendi demiş. Sen de hiç şakadan anlamıyorsun. Böylece işi tatlıya bağlamışlar. Aile içinde hanımla bey arasında böylesi şakalar yapıla gelmiştir. Kitaplarımızda örnekleri kaydedilmektedir demiş ve bir husus daha var. İnşallah onu da sizlerle paylaşıp bu bölümü bitirelim. İzin verseniz bir tanesini daha arz edeyim de şu sıkıcı devrede birazcık dinlenip tebessüm hissi duyabilelim. Hastalanmış olan beynin başında gözyaşı döken hanım tekrar ediyormuş. Allah'ım mi değil önce beni al huzuruna. Ben ondan sonraya kalmak istemiyorum. Onsuz bu dünyada yaşayamam. Hanımın böylesine sızlanışı beyin dikkatini çekmiş. Bu hanım beni ne kadar seviyormuş da haberim yokmuş diye düşünürken bir denemek istemiş. Bir akşam eve gelip de oturunca endişesini anlatmış. Hanım demiş hayatım sona ermek üzere. Bensiz nasıl yaşayacaksın artık? Heyecanlanan hanım sormuş. Hayrola neden hayatın sona ermek üzere? Çünkü demiş, hükümet bir kanun çıkarmış. Evliler bir hanım daha alırlarsa idam olmaktan kurtulurlar. Dul kadınlar sokakta kalıyorlarmış. Eğer almazlarsa idam olacaklar. Yarından itibaren de idamları uygulayacaklar. Onun için hayatım yarın sona eriyor. Bir kadın alırsam kurtulacağım. Almazsam idam olacağım. Hanım bu kadarcık şey için üzülünür mü? Dercesine dudaklarını bükmüş başını sallayarak sormuş. Bunun için mi üzülüyorsun? Evet demiş Bey'i. Hanım hemen cevabı yapıştırmış. Üzülme, üzülme. Şehit olursun, şehit. Evet değerli dinleyiciler. Latife bir yana Cenab-ı Hak Ülkemizi, milletimizi müdafaa sadedinde canlarını veren tüm şehitlerimizin ruhunu şad eylesin. O şehitlerimizin gerek yurt içinde gerek yurt dışında, ülkemize, milletimize, dinimize, Efendimizin yoluna, Kur'an'ın yoluna hizmet eden ve bu yolda, hayatlarını feda eden şehitlerimizin annelerine, babalarına, eşlerine ve çocuklarına sabır, cemil lütfeylesin diyoruz. Şefaatlerinden bizleri de inşallah nasipdar, hissedar eylesin diyoruz. Ve yine bir sabahın bereketin programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yine her zaman olduğu gibi bir duamız ve arkadan bir şiirle Huzurlarınızdan ayrılmak istiyoruz. Cenab-ı Hak her şeyi gönlünüzce eylesin. Yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden sevgi, muhabbet eksik olmasın inşallah. Rabbim korktuklarınızı sizi düçar eylemesin. Umduklarınızdan da mahrum eylemesin. Ve dudaklarınızdan dualarınız eksik olmasın. Bu duaları Rabbim kabul ettiği duaların arasına dahil eylesin ve doğamıza geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kainatın bütün zerrelerinin hep birlikte ve tek başlarına acs ve fakr lisanı ile mevcudiyetine ve birliğine şehadet ettikleri sani hakime hamdü sena ve şükürler olsun. Kainatın tılsımını açıp ayatını keşf ve beyan eden Resulü Ekrem'in peygamber hanesinin kutlu sakinlerinin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 Yok taatim, belki yaklaştı saatim, etmezsen inayet eğer, kimden ola gufran Rabbim.